Bölüm 344. Müezzin kamete başladığında nafile kılmanın mekruh oluşu. Hadis 1761. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Farz namaz için kamet getirilince Farz namazdan başka bir namaz kılmak yoktur.